1577 numaralı konu, Ebu Hüreyre'nin, biz Hazreti Peygamber'den çok istiğfar eden birisine rastlamadık, demesi, Ebu Hüreyre şöyle demiştir, biz Hazreti Peygamber'den daha fazla, Estağfirullah'e ve Etub'u İleyh, Allah'tan bağışlanma diliyorum ve tevbe ederek ona dönüyorum, diyen kimseye rastlamadık.